Günaydın Bekir, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, yani çok az bir zaman kala seçimlere şeyler de belli oldu herhalde. Saflar ve hatlar, adaylar... Ee, bir bir kere oyuncular belli oldu efendim. Yani bütün aktörler, ilgili aktörler belli oldu. Yani artık Cumhurbaşkanı adaylarını biliyoruz, milletvekili adaylarını biliyoruz, seçmen sayılarını ve illerde çıkarılacak milletvekili sayılarını biliyoruz. Ve kampanyalarda bir ucundan başlamış oldu. Artık hani bir oyunundaki gibi elimizde bütün kartlar var artık. Şimdi oyuncuların oyunu nasıl oynayacaklarını bekliyoruz. Son etaba girerken artık aktör bazında her şey belli. Bundan sonra söz seçmende ve kampanyalarda. Evet. Nasıl görünüyor? Valla bir tedirginlik yani bir kere şöyle başlayayım. Bir kere henüz sokakta öyle bir seçim havası gözlenmiyor. Çünkü iki ya da üç ittifakta da henüz Temaşa yok. Henüz sokakta öyle bir büyük yani bizlere göre konuşurken gerçekten de samimiyetten öyle düşünüyorum. Ben ülke için bir medeniyet seçimi bu çok kritik bir kavşakta. Geleceği sadece yöneticileri seçmeyeceğiz. Aynı zamanda ülkenin gelecek vizyonunu seçmiş olacağız. Ama henüz sokakta o seçim havası yok sanki. Yani bütün muhabbetler, bütün konular elbette seçim. Ama sokakta böyle bir tedirgin bekleyiş var gibi hissediyorum ben. Bunun birkaç sebebi var. Bir, birisi bir somut hayat koşulları. Yani hayat pahalılığı ve işsizlik o kadar hepimizin zihnini ve gündelik hayatını meşgul ediyor ki işin bir yanı o. Onun için henüz daha siyaset. Evet hep aklımızın bir tarafında burgu gibi bir çivi gibi. Ama bir yandan da hani gündelik hayatın derdi henüz ağır basıyor. İkincisi de ve daha çok da galiba bunun da payı var. Henüz aktörler çok düşük profilli bir kampanyaya başlandı. Belki Ramazan etkisi de var bunda. Ee, bayramdan sonra vitesin biraz daha artırılacağını, kampanyaların hem renkleneceğini hem yoğunlaşacağını beklemek mümkün. Ama şu ana kadarki kısımda henüz Herkes sadece böyle işte kapalı toplantılarda da mitingler az, mitinglerdeki kalabalıklar henüz beklenen yoğunlukta değil. Söylemler henüz bildiğimiz söylemlerin dışında yeni heyecan üreten ya da gerginlik üreten hep bildiğimiz diller, bildiğimiz kavramlar, kelimeler. Onun için henüz bir tema şahsı seçimin eksik. Burada kritik olan şeylerden birisi bence hani şunu söylememiz lazım. Bu seçim evet bir yandan ülkenin geleceği için çok kritik bir seçim. Ama bunu düğün havasında yapmamız lazım. Yani cenge gider gibi savaşa gider gibi değil gerçekten hepimizin güle oynaya ve hep beraber bir arada elbette işte, siyasi tercihlerimiz, yönetici tercihlerimiz medeniyet tercihimiz adalet beklentimiz, ekonomik beklentilerimiz hani adalet bereket ve medeniyet diyorum ben. Evet ama bütün bunları ceng ederek değil seçmen bazında bakarak farklı partilere oy veren insanlara bakarak bunu bir savaş havasında değil gerçekten güle oynaya kendi tercihlerimizi oynayacağımız uzlaşma imkanlarını arayacağımız bir seçim gibi kurgulamakta yarar var. Ama ne yazık ki siyasi aktörler işte bugün de yine var haberleri gergin gelişecek gibi görünüyor bir yandan da. Şimdiden böyle bir takım seçim ofislerine ateş etmeler ya da sosyal medyada çoluk çocuğumu çocuğuyla tehdit etmeler dahil bir sürü gerginlikte. Dolayısıyla işin evet, bir yani, büyük ne kadar olacak emin değilim yani. Evet yani özellikle de bu sabaha karşı verilen bir haberde BBC tevzüçte işte Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki temsilciliklerine saldırı düzenlendiğini, 3 el ateş açıldığını söylemesi var. Yani kuru sıkı olduğu tahmin ediliyor mermi kovanlara Kılıçdaroğlu'nun afişlerinin üzerine AKP ve RTE Yazıldığı görülen fotoğrafları da paylaşmış. Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var demiş. Ve siyasi yöneticiler bu kadar sert bir dil kurunca illa bir komplo illa bir merkezi yönetimden korgulanmış saldırılar olması gerekmiyor. Ama siyasete hakim olan şey vicdansızlık, hainlik vesaire diye giden bir manevi şiddet yüklü dil olunca ülkeyi yönetenlerce veya iktidar sözcülerince doğal olarak bu kadar lümpenleşmenin, vandalizme yatkın bir zihin dünyasının da belli azınlıkta da olsa bir grup insanda olduğunu tahmin etmek çok zor değil. Dolayısıyla bu tür saçmalıklar yaşanır yeter ki bunların organize bir, bir merkezden yönetilen biçimde planlanmıyor veya hayallerin böyle saçma sapan hayallerin hakim olduğu odaklar olmadığını varsayalım ya da umalım ee, onun için bu 25 gün birazcık evet yani benim umduğum temenni ettiğim gibi bir düğün havasında değil gerçekten bir cenk havasında belki de gerçekleşecek bu seçim onun için herkesin Soğukkanlı, sakin durmakta, provokasyonlara gelmemekte, hakikat dışı bilgileri yaymamak, korku iklimine e, benzin dökecek, yalan yanlış bilgileri yaymamak. Örneğin dün bir haber vardı, belki sizler de gördünüz. E, sosyal medyadaki her beş içerikten birisi kurgu, yalan, hakikat dışı kurgu. E, dolayısıyla bütün bunlara prim vermemek lazım. Yani iktidarın arzuladığı bir baskı iklimi, ağır bir iklim ve korku kaygı ağırlıklı bir iklimin oluşmasına izin vermemek lazım. Onları korkutacak şey ya da bu tür şer odakları diyelim klasik demilen umutlandıracak, mutlu edecek şey bu ağır havanın korku ikliminin yaygınlaşması olur. Onun için inadına kahkaha atmak, inadına girmek, inadına seçimde oylara sahip çıkmak ve inadına seçimi bir düğüne çevirmek lazım. Evet bu noktada aslında bugün yayınlanan yazısında T24'te Oya Baydar da benzer bir yaklaşımda yani e, Millet İttifakı'nın Emek ve özgürlük ittifakının uyumu vereceğim Yeşil Sol Partinin, HDP'nin milletvekili aday listelerine bakıyorum. Eksik adlar, fazla adlar kazana atsanız birlikte kaynamayacağım adlar. Ben merkezci tarzlarını, amasi üstlüklerini beğenmediğim adlar var ve eksiklikler de var işte. Seçilebilir yer tek bir Ermeni yok yani liste dışı bırakılan Garayla'nın eksikliği mesela filan anlatıyor ama. Uzun lafı kısası demiş yani cehennemin kapılarını kapamak Bolsonaro iktidardan defeden, Brezilya'da Lula'nın deyişiyle cennetin kapıları açılmayacak ama cehennemin kapıları kapanacak deyip cehennemin kapılarını kapamak için de armudu sapıyla üzümü çöpüyle yiyeceğiz. Tek bir oyun heba olmaması kişisel veya örgütsel bencilliğimiz yüzünden muhalefetin özellikle de emek ve özgürlük ittifakı partilerinin tek bir milletvekili yitirmemesi için Zaman zaman bağrımıza taş basarak oyunumuzu akıllıca ve özveriyle kullanacağız. Bölücüyük yapmayacağız ve seçmenin ferasetine güveneceğiz demiş yazısında. Nasıl? Evet doğru. Yani e, bir kere bu seçim e, esas itibariyle yani başka türden olmalıydı. Baştan beri tezim o. Başka bir demokrasi heyecanı, bir demokrasi mücadelesi, demokrasi hareketi haline dönüşebilmeliydi muhalefetin yapmaya çalıştığı şeyler. Öyle olmadı ama yine de bugün geldiğimiz noktada dediğim gibi bir ülke muasır medeniyet ya da medeniyet tercihinde bulunacak. Yani kadınların... İşte demokrasinin ve medeniyetin kilit taşı mesele kadın meselesi ve gündelik hayatımızda kadınların üstlendiği rol ya da bizim onlara biçtiğimiz alan rol. Ve görüyoruz ki iktidarın bu konuda çok net bir tercihi var. Sır da değil artık yani hüda parlanan bütün kameraların önünde yapıldı yeniden Refah Partisi ile bu pazarlıklar. Dolayısıyla ülke hani batı medeniyetine yeni bir enerji, can, ruh getiren bir Türkiye mi olacağız ya da Batı'nın taşrası mı olacağız gibi bir tercihle karşı karşıyayız. O yüzden de kaçınılmaz olarak bir ikiliğin içine sıkıştı seçim. Yani farklı siyasi tercihlerin parlamentoda temsili için bir yandan hala uğraşmak gerekiyor elbette ama sonuç olarak da Cumhurbaşkanlığı seçimi diye kritik bir bütün o mührü eline geçirenin her türlü yettiği deline de geçirdiği sıfır veya bir oyununa dönmüş olan bir başkanlık seçimi var sonuç olarak. Dolayısıyla bizim temennilerimizin, arzularımızın olması gerekenlerin dışında sonuç olarak o başkanlık seçiminin de hikayenin bütün düğüm noktası orası. O zaman da o başkanlık seçiminde çok kritik bir durum var. Yani ya kazananın her şeyi aldığı bir sisteme dönünce hikaye bu başkanlık seçiminin basıncı, psikolojisi, sonuç olarak bütün bu seçim sürecini, bütün aktörleri, bütün yapılacakların üzerine ağırlığını koyuyor ve damga vuruyor. Halbuki daha serin bir yerden düşünsek evet bu böyle bir mesele var ama bir yandan da bu önümüzde oluşacak parlamento, işte bu medeniyet tercihinin de kurumsal yapılarını oluşturacak sadece başkanlık mühürünü eline alınan tahayyülünden sınırlı bir hayat değil. Parlamento diye bir şey var, yasama diye bir şey var ve oradaki çeşitlilik, orada ülkedeki bütün farklılıkların temsil edilmesi de hala çok önemli ve kritik. O yüzden bütün meseleyi ve bütün hayatı Cumhurbaşkanlığı seçimi sıfır veya bir olsa da parlamento seçimi sıfır ve bir değil açıkçası. Yeter ki topluma, partiler, aktörler ve muhalefetteki özellikle iki büyük blok da bu meramı doğru anlatabilsin. Ama şuna geliyoruz anlıyoruz ki seçmen gözünden bakınca artık bu seçimde stratejik oy kullanmak yani ideolojimize ya da fikirlerimize, hayat tarzımıza, kimliğimize tam uymasa bile bu gidişatın 0 ve 1'i oyununa dönmüş olması nedeniyle stratejik oy kullanmak da esas olacak. Oya Baydar'da yazısında aslında söz ettiği şey bir bakıma bu diğer bütün renklerin, farklılıklarının ötesinde 0 ve 1 oyununda bir pozisyon almak. Esas itibarla evet tepimizde bütün seçmende aşağı yukarı böyle görecek meseleyi ve böyle oy kullanacak. Evet yani bir de bu biraz önce de kısmen sözünü etme fırsatı bulduğumuz bu şey mesela Hüdapar ve Yeniden Refah gibi Hasan Cemal'le de yapılmış bir mülakat vardı Candan Yıldız'a T24'te anlatıyor Hasan Cemal'de aday yani kadını kadını daha doğrusu eve hapsetmek kadını erkeğin kölesi haline getirmek isteyen bir zihniyetin sahibi bir de yanına Hüdapar ve Yeniden Refah gibi partileri aldı iktidar diyor. Bunlar daha beter orta çağ karanlığını temsil eden partiler. buna karşı mücadele etmek için siyasete giriyorum demiş Cemal'de. Siyasete giriş nedenim tünelin sonundaki umut ışığı yakabilmek yani bir medeniyet şeyi Evet, kaçımız olarak oraya döndü. kaçımız olarak oraya döndü. Ama yeniden şimdi tabii aktörlerde artık sahne yani seyirci olarak seçmen bir yandan yaşadıkları var, bir yandan evet bu sözünü ettiğimiz medeniyet tercihine dair bir beklentisi var. Elbette ekonomik vaatler ya da ekonomiye dair hani doğrudan cebine değen ne bakar seçmen deniyor ya. Elbette işin ekonomik tarafı var. Sonuç olarak seçmen dediğimiz insanlar ve hepimiz hani teoride, literatürde dolan ihtiyaçlar hiyerarşisi diye bir şey var. O bizim toplumumuzun gündelik hayatı, bizim insanımızın gündelik dili üzerinden hanenin dirliği, düzenliği diye benim kodladığım şey. Yani hanenin geçimi, ekonomik durumu, gelir gider meselesi, hanenin eğitim ihtiyacı, sağlık ihtiyacı ve güvenlik ihtiyacı, barınma, asayiş dahil. Dolayısıyla evet o vaatler denen hikayeler önce buraya değiyor ve önce seçmelerde kendi hayatına ne değecek diye bakıyor. Ama bugün ülke öyle bir noktaya geldi ya da problemlerimiz ya da dizi krizler yumağı öyle bir hale getirdi ki hepimizi sadece ekonomik vaatler ve ekonomik vaatlerin gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini bile belirleyen şey artık aynı zamanda o vaatler kadar siyasi vaatlerin Hukuki vaatlerin, geleceğe dair işte sosyal devlet tanımı dahil devletin, katılımcılığın, demokratikleşmenin hepsinin iç içe geçtiği. Yani sadece o ekonomik vaatlerin mümkün olamayacağı bir kavşağa geldik. Seçmen de aşağı bunu hissediyor. Yani kelimeleri böyle kurmuyor olabilir. Ama sonuç olarak ekonomik reformlarla siyasi ve hukuki reformların ve yönetim reformlarının aynı anda yapılması gereken bir Eşikteyiz biz. O nedenle tartışmanın buralara dönmesi lazım ama henüz kampanyalara baktığımız zaman oldukça muhalifetinkinden baktığımızda oldukça uslu, henüz çok düşük profilli ve sadece Kemal Bey üzerinden giden, Kılıçdaroğlu üzerinden giden ve Kılıçdaroğlu'nun hep ben diliyle konuştuğu bir kampanya var karşımızda. Halbuki mesele tabii ki bundan ibaret değil. İktidarınki biraz daha çok anlaşılır iktidar artık AK Parti bir kitle partisi değil ve AK Parti sıkıştığı yerde yeni seçmen edinme hayali iddiası yok ama bir biçimde hayatı daha önceki son 12 yılda 11 kez sanda gittik işte referandumlar yerel seçimler genel seçimler başkanlık seçimleri dahil ee, seçmen şunu biliyor ki artık şey AK Parti açısından AK Parti o 11 seçimde bir biçimde kendisine bir kere veya beş kere ya da on kere oy vermiş insanları bir arada tutmaya çalışıyor. Yani AK Parti'nin temel stratejisi çoğalmak değil, safları sıklaştırmak. Dolayısıyla safları sıklaştırmak için de kullandığı argüman bir işte yerli milli kavramı üzerinden bir ulusal onur, gurur gibi bir soyut hikaye. Aynı zamanda her şey... Teklik üzerinden o tekliği de bir bakıma güvenlikten gerekçelendirerek bir tek devlet, tek millet derken aynı zamanda devletin bütün organlarının, kurumlarının da tekliğini, güçler ayrılığını değil işte yasamanın, yürütmenin ve yargının da tekliğini savunuyor ve bunu da bir güvenlik gerekçesinin içine sığdırıyor. Dolayısıyla buradan seçmenine umut vererek değil seçmenin kaygısını, korkusunu manipüle ederek bir bakıma safları sıklaştırma stratejisi izliyor. E bunun da bir parçası elbette diğerlerini ya da muhalefeti tümüyle düşmanlaştırmak. Kullandığı o soyut, şiddet, manevi şiddetli, ağırlıklı dilin sebebi de o. Yani kendi o söylemle sizi ya da bana hitap etmiyor. Kendi seçmenine karşı bizi etiketliyor ve kendi seçmenine oradan safları sıklaştırmaya çalışıyor. Dolayısıyla muhalefetin yapabileceği şey bu hikayeyi tersine çevirmek. Yani bu hikayeyi sadece devlet bizim elimize geçince her şeyi biz düzgün yaparız, şeffaf yaparız, ihaleleri düzgün yaparız, kamu alımları düzgün yaparız, size yardımları da düzgün yaparız. Hatta vaatlerimizi de bak onlar on bin son 15 bin veriyoruz demek yetmez. Henüz muhalefetin bu yetmezliği kavradığını sanmıyorum. O nedenle belki de sokakta öyle bir coşku, umut, heyecan henüz yok. Ee, henüz o temaşa da olmadığı için. Dolayısıyla muhalefetin temel sorunu hala bugün. Ee, toplumda toplumun o şikayetlerini ya da umutlarını ya da beklentilerini henüz cevaplayan yeni bir heyecan dalgası yaratamamış. Ya da toplumu ve sivil toplumu özellikle toplumun örgütlü kesimlerini bütün bu sürece dahil edememiş görünüyor. Bütün bu eksiklikler de doğal olarak sokaktaki o temaşa eksikliğini, umut heyecan eksikliğini üretiyor ama bayramdan itibaren, bayramdan sonrasında en azından artık son düzlüğe girmiş olacağız. Bugün bile 24-25 gün kaldı seçime. Bayramdan sonra diye baktığımız zaman işte son 3 hafta, son düzlüğe, son etaba girmiş olacağız. Beklenir ki bayramdan itibaren biraz daha kampanyanın hem çoğalacağını, yani muhalefetteki aktörlerin, de hepsinin birden sahneye dahil olacağı, şu anda herkes kendi sahnesini kuruyor. Kemal Kılıçdaroğlu da sadece Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi sahnesi üzerinden hareket etmeye çalışıyor. Halbuki bizim topluma göstermemiz ve anlatmamız gereken bütün bu çoğulcu, çoklu, farklı seslerin, farklı ideolojilerin, farklı kimliklerin ortak gelecek için bir arada olduğunu, ortak sahnenin mümkün olduğunu göstermek. Eğer kampanyalar bu tınıya, bu tona, bu sese doğru dönerse e, bu sokaktaki heyecansızlık da aşılmaya başlanabilir diye düşünüyorum. Ben ama henüz şu anda e, kaygıların baskın olduğu, umutların değil de iki tarafta da kaygıların baskın olduğu e, bir seçim süreci yaşanıyor. Bayramdan sonra nasıl gelişeceğini benim sözüne ettiğim gibi neşe, umut, beklenti, hayal temelli bir heyecan dalgası olup olmayacağını bayramdan sonra izleyeceğiz, göreceğiz. Evet, şeyde Yeşil Sol Partisi Kocaeli Milletvekili adı Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Çeyirova'da seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmada biraz bu dediğin şeyler de görülüyor. Yani bu iktidarın 26 günlük bir ömür, ömrü kaldı diyor. Ve meclisin kürsüsünden Ay kırmıştım. beni cezaevine atsanız ne olur diyordum haklıyız güçlüyüz ve kazanacağız dedi yani Türkiye cehenneme düşmekten kurtulsun ve 14 Mayıs kavşağında yolunu iyi, iyi adalete eşitliğe doğru çevirsin şurada 26 gün kaldı arkadaşlar siz bize deyin ki gel vekilim ve tüm parti yönetimimiz gel şurada bir sohbet toplantısı yaptık şu evde toplandık şu işte dernekte toplandık biz geliriz, geliriz, anlatırız, saatlerce anlatırız. Yeter ki bu iktidarın kötülükleri ortaya çıksın. Yeter ki Türkiye bu cehenneme düşmekten kurtulsun ve 14 Mayıs kavşağında yolunu iyiliğe, adalete, eşitliğe doğru çevirsin demiş. Ve böyle bir canlı bir katılım olduğu anlaşılan bir seçim konuşması yaptı. Evet, Yeşil, Yeşil Sol Parti'nin ya da Emek Özgürlük İttifakı'nın hem Yeşil Sol Parti'nin geleneğinde hem ülkedeki sol partilerin hani seçmen destekleri küçük de olsa yüzde yarımlar birlerde de olsa e, oldum bittim bir heyecan neşe işte halay çekmeler diyelim kodadı. E, baskındır. Şimdi tip de buna katıldı. Dolayısıyla evet emek ve özgürlük ittifakının her eylemi şu anda bütün baskılara, iktidarın bütün engellemelerine karşın ya da bütün manevi şiddet dolu suçlamalara karşın e, hala bir neşeli ortam, bir gelecek hayali baskın yürüyor. E, iki de öyle yürüyor. Yani e, tümüyle e, kaygılara teslim olmak yerine. Ama dediğim gibi asıl hikayenin bayramdan sonra başlayacağını umuyorum. Evet. Peki yani e, şeyde de klike mesela böyle özel televizyonlarda yapılan işte Muharrem Muharremince tartışmaları de, yapılmış olan şeyde de gençlerin katılan gençlerin sorularından da bir Durma hakim oldukları ve biraz daha yükselen bir coşkuyla takip ettikleri de göze çarpıyor muharebeye. Evet, gençler yavaş yavaş daha etkin olmaya başlayacak. Nitekim gündeme muhareminciyi getiren de aslında bir bakıma gençler esası itibariyle. Ee, tabii muhareminci tartışması biraz daha ayrı bir parantez içinde konuşmaya değer bir tartışma çünkü muharemincinin vaatleri ya da memleket partisinin idolisi pozisyonu nedeniyle değil. İki tarafında o yapısal hep bildiğimiz pozisyonlarına ya da tarzlarına bir itiraz nedeniyle birdenbire gündeme geldi. Ama aynı zamanda da sadece o gençler ya da sadece Muharrem İnce üzerinden değil bir yandan da iktidar kanadı üzerinden de okumak lazım hikayeyi. Ve iktidar kanadı üzerinden bakarsanız Muharrem İnce tartışması her şeyden önce bir, e, ülkedeki ağır ekonomik koşulların tartışılmasının önüne geçiyor. İki, deprem felaketinin ürettiği sonuçlar ya da nedenlerin tartışılması ve hala orada hafriyatlar dahil kaybedilen canlarla ilgili alınması gereken tedbirler ya da yapılması gereken işler dahil, bütün o tartışmanın da üstünü örtüyor. Yani Muharrem Ince meselesi, Muharrem Inceyi aşan, hem iktidar açısından hem de gençler açısından üzerinde hem siyasi hem sosyolojik analizi yapılmayı hak eden bir mesele. Ama bunu sadece Muharrem İnce çekilsin mi çekilmesin mi aday olsun mu olmasın mı olmasa mıydı keşke bağlamında tartışmak yani Muharrem İnce'nin şahsına indirgemek doğru değil. Hem neden birden bir anketlerde Muharrem İnce diyen gençlerin meramı ne? anlamak ve çözmek ve kafa yormak gerekiyor. Sadece oy ve sadece bu seçim için değil, ülkenin geleceği için de ayrıca. Ama bu seçim için daha önemli kısmı iktidarın ve iktidar yandaşı medyanın sosyal medyadaki ağırlıklarıyla, trolleriyle, şunuyla, bunuyla esas itibaren konuyu bu kadar gündemde tutmaları Muharrem'ince hayranlıklarından değil, iktidarın bütün eksiklik ve zaaflarının tartışılmasının üstünü örten bir şal etkisi üretiyor. Ee, Muharrem Bey bunun ne, ama bunun ne kadar farkındadır değildir ayrı bahis ama bir yandan da farkında olduğu ve bu pozisyondan da çok mutlu ve mesut olduğu gündemde bu kadar yer alıyor olmaktan da kişisel bir haz aldığı da anlaşılıyor. Onun için artık bugün şunu söylemek mümkün kanaatimce bir Muharrem öyle seçime bir gün kala veya yirmi gün kala çekilecek gibi görünmüyor. Kaldı ki çekinmek istese de bu saatten sonra iktidar kanadı da çok çekilmesine izin verecek ya da gündemden düşmesine izin verecekini beklemek çok mümkün değil. Ama ikincisi de evet gençler açısından bakınca da o kızgınlık ya da öfke ya da çaresizlik ya da iki baskın güce de e, aterkiliğe de devletin ekşi sözlüğü kapatması, e, efendim işte herhangi bir davı konu ya da eleştiri konusunu hemen yasaklama, mahkeme kararlarıyla yasaklamak ya da dizi yasaklamalarına itirazları neyse e, gençlerde öyle bir yerden Muharrem İnce diyorlardı. Ama bir süre sonra seçim yaklaştıkça o kızgınlık ve öfkenin Biraz önce programın en başında konuştuğumuz 0 1'e dönüşmüş oyunun içinden bakmaya başlayacaklarını ve muharemince oy oranının da çok ciddi biçimde gerileyeceğini bekliyorum ben. Gerçekten böyle olur mu olmaz mı göreceğiz ama benim beklediğim T24 doğru bunun T24 yazında da evet %3 eee dörde 4'e düşebileceği ihtimalinden bahsediyorsun değil mi? Evet, evet, evet. Evet, evet. O, o bile aslında çok yüksek geliyor bana açıkçası. E, tabii yani şöyle, yani şöyle bakalım. Anketler çünkü söz konusu olduğunda henüz bir de tam seçim şeyine girmemiş olduğumuz için ben hala bir tepkinin dile geldiğini ama sandık başında pek böyle olmayacağını düşünenlerdenim. Hayır mümkün, elbette mümkün. Yani ama meselenin çok kritik olduğu da çok açık. Burada e, mesele birazcık daha... I, muhalefetin o gençlerin beklentilerine ya da hayallerine dair çok iddialı bir vaadi koymamış olması. Yani öyle araba da ÖTV indirimleri ya da bilmem ne kredilerle evlenme kredileri falan değil mesele. Bu gençler kendilerinin var olduğunun anlaşılmasını, kendilerini gerçekleştirmek için koşulların kendi arzularına göre biçimlenmesini istiyorlar. Onlar adına problemlerin çözümünü değil. Onun için seçime katılmıyor. Böyle şeyi yok galiba değil mi? Onun da böyle bir programı yok. Sanki bana daha yok. çok çok şöyle bir durum var gibi geliyor. Çok militan, öfkeli bir tarzı var Muharrem İnce'nin. Zaten bir önceki evet. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Erdoğan'a hak ettiği şekilde muhalefet etsin diye düşünülüyordu. Bağır çağır aynı üslupla. Bu öfke özellikle yaşam koşulları oldukça kötü olan bir kesimde. Bir alıcısı var e, bu siyasetin. Evet, Biraz Zafer evet, Partisi kızgınlık. de buna oynuyor. Daha radikal bir, bir biçimde aynen, sanki. Aynen. Ta o tarza yani bir e, eğilim var gibi. Ya, Zafer Partisi o kızgınlık ve çaresizlik ya da öfkenin önüne bir hedef olarak Suriyelileri evet. koyuyordu. Evet, çok Muharremci tipik partileri gibi. Hem iktidarı hem muhalefeti koyuyor ama sonuçta bir Hani neye karşı oldukları üzerinden hareket ediliyor, duygular ve tercihler neye karşılık üzerinden şekilleniyor ama neden yana oldukları evet. e, belirleyici unsur değil burada. Evet, evet. Peki bitti zaten süreyi de bitirdik. 16 gün, ne kadar gün kaldı? Artık 24, aşağı yukarı 24-25 gün kaldı. 25 gün kaldı. Bunu takip etmeye elimizden geldiği ölçüde devam edeceğiz. Çok teşekkürler Bekir Ardır. İyi yayınlar efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.